Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynı Efe Sevgili Vuhuuu Bak bak Oktak uzatırız size it's başka, başka bir numara yapıyor. Ne? Bak bak Nasıl it's abi? horoz <gülüyor> İyi kalpli insanları Filiz'e günaydın keyifler ola modern sabahlarda yeni bir gün yeni bir macera bu arada keyifler olayı ben dün birisinin daha ağzından duydum neşem yerine geldi ya yani o kadar güzel kullanıp kullanıp sonra bunu anonimmiş haline getirerek çekilmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Günaydın. Günaydın. O da şimdi oldu. diyecek ki benim sesim niye böyle? Öncelikle evet niye böyle abi? Keyifler evet, ola açarız. Aç bakayım abi. Ha işte abi. Teşekkür normal. ederim. Estağfurullah Teşekkürler Afiyet olsun ne demek ya. Teşekkürler de son lütfen. bir sorum var bu konuyla ilgili. Keyifler olay mı? Keyifler olama keyifler olsun mu? Keyifler yani. olsun galiba ya. Keyifler olsun Belki. daha itici. Hangisi daha itici ona bir karar verelim. Ya lütfen. şöyle Olur. bence sohbete daha... başlarken keyifler olsun. Yani Hı. mesela birini görüyorsun. Keyifler olsun diyor. Mesela konuşuyorsunuz, işiniz bitiyor, hadi görüşürüz abi, keyifler ola deyip gidiyorsun. Keyifler Giderken keyifler ola. Giderken keyifler ola, ilk buluşmada keyifler olsun. Evet, içinde keyif geçen her kelime gibi o da çok çirkin bir ama kelime ama yapacak da... bir şey yok. Keyif ötesi mesela, <gülüyor> en az onun kadar... Ben dün senin bebeğin gazını çıkarırken biraz duvara bakarak bu konuyu düşündüm de. Evet. Ceydiler ne kadar güzel. Ona... Kendine Hı. baş başa kaldığın en der dakikalardan biri Bir babanın bak yüreğini gördün mü Fahir? Ee, Selin'i yani Melek yavrusunun duvara bakmasındansa ben yeni diyor bak duvara bakayım o oda manzarası. O manzaraya baksın. bakıyor. Sonuçta bu bayağı o evi bildiği için Selin sonuçta evin yeni saygı. <gülüyor> yeni ya, şey yeni doğru, Evet ve orayı öğrenecek 3, falan. falan Manzarayı öğrensin ben diyor duvara bakayım kızı Ne olayım. düşündün duvara bakarken? Yani mesela çok güzel laflarımız var. Hayırlı işler mesela çok güzel bir laf. Evet. Ondan sonra kolay gelsin çok güzel sohbete girme lafı. Mesela benim işte bu Amerika'da yaşayan arkadaşlarımın en büyük sıkıntısı... Sohbete girememek mi? Kolay gelsinle denk gelecek bir laf bulamamaları. Take izi. easy. izi diye girersen... <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber depoya geçelim ben de. <gülüyor> Keyifler oladı tam o anlamda bir laf. Yani oturuyor mesela 3 kişi... Sen, senden önce buluşmuşlar. ne şeyler mesela sohbete başlamışlar. Hem geç kaldığın için giriyorsun hem de sohbete keyifler olsun. O kahveleri söylemişsiniz. Keyifler olsun diyorsun. Diyorsun evet. Hem onların bir ağzının tadını kaçırıyorsun. Keyifler böyle bir yüzlere ekşiyor. Yani o... S sıfırlıyorsun sohbeti. Oradaki Anladım, masadaki evet. neşeyi enerjiyi sıfırlayıp baştan başlatıyorsun. Ya yani mesela kolay gelsin açıklayabilmişsin ya. Hı hı. Amerikalı arkadaşına. Keyifler olsun zor abi. Keyifler yani, olsun. He, yani yani... Öyle bir eksiği var sadece. O da zamanla oturur herhalde. Açıklanması da zor. O yüzden biraz yüzüyor gibi, yüzüyor, yüzüyor. Ya yüzüyor. hiç yüzmüyor. Çok güzel. Yani bir boşluğu doldurdu. Tabi biraz kişi kullanmak lazım. Sensiz neşeli. Ondan sonra gidiyorsun, keyifler olsun diyorsun. Senin deyimin de şimdi daha da oturdu çünkü. Keyifler olsun diye yanlarına oturuyorsun. Bir neşeleri, tatları kaçtı, yüzleri asıldı böyle. Bir huzursuz oldular. Sohbet ediyorsunuz falan filan. Sen erken kalkacaksın. Onlar orada hala sohbet edecekler. Kalkarkenler, la, la bir keyifler ]ıyorum. ola diye gidiyorsun. Yeni tatları adam. kaçıyor. Ondan sonra hadi dağılalım, biz de dağılalım diyorduk Böylece böyle nizy ortamları dağıtmak için hiçbir <gülüyor> saygısızlık yapmadan son derece nizy bir şekilde ortamı, ortamı, ortamı dağıtıyorsun. Amacına da ulaşmış olursun bu lafı. Şimdi bundan sonra amacım bu lafı sen anonim hale getirmek. Sen dün nerede duydun bunu? Keyifler olayı. yazmış. Ha biliyorum belki mi yazındı? Ama ne kadar güzel yazmış. Yani ben bile irkildim lafı ondan duyacağım. İlk ondan duymuş gibi oldu, değil Hakikaten mi? Sanki bu oradan oldu. çıkmamış gibi. Ay evet. E, bir Bundan önceki olmamış. en rahatsız laf herhalde yüreğine sağlık, emeğine sağlık falandı bir dönem. Yarışmalarla beraber. Veda cümlesi olarak. Yoksa genel laf olarak. Genel arada. Hala... Olur keyif ötesi var işte. Aa, ya keyfi, keyif ötesi de şeydi de. Çok böyle... keyifliden sonra keyif ötesi çıktı. Şimdi galiba keyifler olsun. <gülüyor> keyifler olsun en çirkini ve keyifler olsun tutmazsa daha da güzel bir laf buldum. Keyfine sağlık dostum. Ege giderek dozaşımana gidiyorsun. Yemin ediyorum var ya bak daha sabah. Dinleyiciler ister bunu şantaj olarak görsünler, ister tehdit olarak görsünler, ister şov bir de bir şey daha vardı. Müdafel olarak görsünler ne yaparlarsa yapsınlar. Eğer keyifler olan keyifler ve keyifler olsun kalıbını kullanmazlarsa ve anonim hale getirmezlarsa bundan sonraki lafım keyifine sağlık dostum. Valla içimiz bulanıyordu zaten keyif kelimesinden. Bu sabah yani yaklaşık 5 dakikadır keyifli, keyifli sohbetlere ben... girdin Ege. Gerçekten şu anda... Otobüste gibi hissediyorum kendimi yani uzun Ege, yolculuk yapış gibi geliyor. Keyifli yani. sohbetlere hoş geldiniz. Keyifler olsun dostlar. Buyurun efendim. Hayır vallahi Ege bir daha keyiflersen yemin ediyorum şiddete yöneleceğim. Kaçak ya. kobra yılanları yakalanmış ben de işte. Yurdumuza kaçak yollarla sokulmak istenen mi? Tayland'da Hay Allah. Biz Tabi de bu Tayland'dım. Kobranın kaçağı. Abi e kaçak kaçık. Kaçak ya. kobra çok diyorlar. Kaçak olmayan kobra nasıl ya? Oğlum yerli üretim işte oğlum onlarda da şey var ya işte. yine uçağa şey yok mu? Mesela Tayland'da lise son öğrencisine babası der üniversite sana en son model yerli kobrayı alacağım. Evet öyle der yani de. Bunlar Ital Kobra Tayland'a e, sokmaya çalışmışlar da. Gizlendi mı sokmaya çalışmış koktu? <gülüyor> Vallahi herhalde çünkü 600 tane. 600 tane çuvala, ne yapayım, mı çuvala koymuşlar abi Oynatıyorlar ya Tayland'da benim bildiğim Şeydir o kesin Ama... kobra zehirinden Bilmem ne yapıyorlardır da o böyle bir Cinsel gücü arttırıyordur falan, Aa, o falan. Doğru söylüyorsun Malezya'dan geliyormuş Hı. Malezya'da ülkemize kaçak yollarla Malezya'dan Sokunmaya geliyor. çalışırlar 600 kobra ele geçirirdi Oynatıyorlar Tayland de polisi yazıyor mu orada? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kolay sen olur sen ya, şey... ya orada Destan yazarsın Tayland polisi yerine <gülüyor> Tayland Emniyet Müdürlüğü yazıyormuş faiz. İmha mı ediliyor şimdi? 600 kobrayı nereye koyacaksın? Hayvanat bahçesine koyun şey. Doğaya salınmaz. Ye <gülüyor> Doğunun... <gülüyor> Vardır ya. Avruz <gülüyor> kobrayı sen. Sal doğaya doğa mı kalır orada? Bazı kobralar taşıma sırasında maalesef roket, <gülüyor> roket. roket demişler. Kendi kendini sokmuştur böyle hayat olmaz olsun diye. 600 tane bir de naylon çuvallar içerisinde getirmişler. Yani pis pis ya bu adamlar. Nasıl bir şey düşünmüştü nokta kobra taşımacılığında? Kobra taşımacılığında böyle güzel plastik kaplar. Uzun uzun. Uzun, uzun veya şey yuvarlak. Uzun, şu pahalı olanlardan da. Ha Kendi içinde sarılacak onun için. Ya dışında. film rulosu koyduğun şeyler var ya kap böyle kullan. Kaplar var ya büyük. Ha tamam. Büyük, o, büyük sinemalarda gösteriyorlar. Görürüz yani. Onlardan. Ben de daha Her birine daha bir daha tane. Sağlıklı ve hijyenik ortam. Hani ısırmayı çok sevdiğiniz plastik bardaklar oluyor ya. Ne o malzeme? Ha. Herkes evet. ısırmayı sevmiyor olabilir tabii de. Ya şu köpük mi diyorsun? Köpük köpük bardak. Sonra Aa, Onları sen ısırıyor musun? Evet yani çay ya. bittikten sonra bir, nokta, ha, sonra bir sonra noktadan sonra ısırıyorum. Ha bir noktadan sonra sıkılıyorum ısırıyorum. Isırıyorsun bir de onu hemen çıkarıyorsun böyle tabak kenarına motifi. Yani Onlardan, o bardak mı diyorsun anlamadım ben. Onun tam. tabakları oluyor ya böyle iki katlı. He tamam Onun tırt tırt tır tır tır Sarılacak. Mantlayıp. Küçük abi o tepeden ya. Tepeden iki delik. O çok küçük abi. Onun büyüğü mü? Onun belki büyüğü Kobralar var. Kobralar biraz büyük. Tayland kobrası irici olur. Büyük. Yani yerli model inekle Horstein cinsi inek gibi düşün. Şey yapın o zaman siz yarın Gross Market'e gittiğinizde kobralı kap bakı. Vallahi onu yazabilirler. Doğru büyük boylu sonuçta biz de stokla çalışmayı seviyoruz. <gülüyor> Naylon çuvallar içerisinde getirince tabii hayvanlar bir şey olmuş. Yakalanmışlar bu 600 kobrayı ülkeye sokmaya çalışan adamlara. Ne yapmışlar onu bilmiyorum. 600 yemek 600 olarak kullanılıyormuş ya yemek. Yemek olarak kaç kullanmak ne var? demek ya bu hayvan. Ne bileyim durumuna göre değişir. Ege kaç bir kilo kobra dediğin ne kadar? Bir insan dört, kaç kilo demek? 400 gram aynen. çeker abi. S 400 gram çeker. Mesela bak şimdi bir tane tam bonfile... Hı. 1,5-1,700 falan oluyor. Hmm. Kobra da bir bonfilenin yap. şeyi midir? Açılmış, biraz çekilmiş, sündürülmüş mü? 1,5 kilo falan vardır herhalde kobra. Ya 1,5 kilo yani iyi bir, iyi toplu bir kobra. Biton kobra ya. Yemeğe mi şey yapacaksın, katacaksın? Ha yani bunu yemeğe katacaklar ya ondan. Sen pitonla karıştırıyorsun galiba ya. Kobra Hayır ya. canım 600 tanesi tona gelmez mi? Piton dediğin... Ha 600 tanesi. Sen büyük büyük şey mi canlandırdın gözünde diye şey yapıyorsun? Kobra ne kadardır yani? Bir de kobra yani ne şey... yemekte kullanıyorlar hocam? Azze fasulye de işte, mi? E, evet öyle yapıyorlar. Azze fasulye mi? Onların türlü tipi bir yemekleri var ona koyuyorlar mı? yılanı yulanı geniş yanaklı efendim, olan değil mi ya? Falan. Geniş yanaklı olan mı? Allah'ım Rabbim biyoloji dünyası şu anda ağlıyor. Geniş kafası, yanaklı olan değil mi ya? Kafası kamat yani, gibi olan. Ha, i̇şte o geniş yanaklı değil mi o yani? Kafasına sanki tava ile vurulmuş gibi olan. Kafaya... Abla, ablak suratlı olan ya. Kafana sağlık. Sen bir kobra'nın önünde öyle diyebiliyor musun Fahir? Ablak surat mı? Evet. Vallahi derim yeterince bana mesafe verin. Çok güzel ağır laflarımı söyler ki keyifler ola diye de son lafımı sokar giderim. <gülüyor> 1.2 metre ile 5.8 metre arasında değişiyormuş kobra'nın uzunluğu. İşte kilo 5.8 ne? Kobra soyu ya 5 metre. Yılan kobrası. Malezya kobrası abi. Türkiye Malezya mı olacak bakacağız Malezya'dan geliyormuş esas esas demiş Avustralya Afrika ve Malezya demiş Dünyada ben 600 tane kobra Hem olduğu, olduğu Yani kobra olduğunu bilmiyordum valla iyiymiş yani kobra sayısına Kleopatra'nın kendini bir kobra'ya ne yaparak intihar ettiği rivayet edilir <gülüyor> Sok, <gülüyor> Sok. Sok arttığı mı? Sok arttırarak. evet doğru Ondan sonra sinirlenince alt, boynunu şişirebilme özelliği var biliyorsunuz. Benim de öyle olur mesela. Kafamı içe doğru çekerim gıdısı çıkıyor işte orada. Senin elmacık kemerlerini şişirme özelliğin var onlar da değil mi şişiyor. Onu mu? istemsiz mi yapıyorsun sen? Vallahi işte. İstemle yapıyorsan bir çünkü başka bir saygı duyacağım sana. Nasıl yapabiliyorsun diye. Vallahi bilmiyorum Oktay sinirlendirmeyin ama. Eee. Ondan sonra Genel kobra bilgilerini mi veriyorsun? Genel kobra bilgilerini verdim. Bir tane de Fahiro 3 bilgisi verdim fark etmişsindir. <gülüyor> Elmacı kemikleri konusunda. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Benim saçlarım dikeliyor ya. Mesela kobranın başka şey neresi dikeliyordu kobranın? Kobra'nın boyunu. Ha, ha, ya, boyun başını. O, o da başını. Benim e, saçını yani aynı yaptım. Şey gibi düşün Fatih Yüreğin yılan dansında var ya. Ha. Oradaki dans kobranın dansı. Çünkü başka yılan öyle kafasını kaldırmıyor. Kobra kaldırıyor bir tek. Gözlüklü yılan deniyorum şu aynı zamanda. Değil mi? kobra'dan başka kafa kaldıran yılan var mı? Varcanım olmaz mı? Kafa tutan çok yılan var. hep evet, genelde şey bunlar sürünüyor var. bir tek kobra. Çingirak. Ya, kaldırmaz mı? Çingirak da kaldırır. Çingirak da hafif kaldırır ya. Yani böyle bir hafif ama yani hafif yani. Kobra kadar net değil de bir hafif şöyle bir kuş bakışı diye bir şey var onların arasında. <gülüyor> Çing <Çık> kuşma. <gülüyor> Çingiraklığı kuş bakışı diye Adi kobra. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun, Tayland, Tayland. Belediyesi'ne de bu güzel operasyonla Kobra Operasyonu. <gülüyor> Baksan Kobra Operasyonu zannedersin. Hiç ismini Herkesin elinde uziler var helikopterlerle bir şey yapacaksa alt tarafı gümrükte Kobra torbalarını taşıyorlar. <gülüyor> Neyse yurda nasıl sokulduğunu ben hala anlayabilmişim. Naylon torbalarda işte sokamamışım. Naylon yani torbalarda mı sokuldu? Bir kısmını naylon torbalarda bir kısmını 330 adamda. 330 bin lira. Para cezası 330. kesinlikle. 330.5... <gülüyor> Kaç? Nasıl okunur bu ya? 330.500 lira. 330.5 ne? ne harcanmış bu para sizce bu? 330.5 bin ne? Aynı ne? habere mi devam ediyoruz? Yok başka bir habere geçtik. Oktay, çok A hızlı geçtin şey yapamadık. Tadilat bizi. haberlerine geçtik abi. Ha tadilat mı yapılmış? Tadilat yapılmış. Başbakanın mecliste odası var ya. 330.000 lira mı? O, bir oda. Bir salon. Üç, salon, Yoker, salon, salon falan, falan yok. Mutfak mı yapılmış? Yok işte bütün her şey altın falan değişmiş. Bir şeyler değişmiş. Altın değişmiş yani. dedin? İşte kablolar bilmem neler. Kablolama tamam. falanlar filanlar. 330.5 bin lira harcanmış. 330.5 bin liraya koca meclis yapılır ya tekrar. Koca meclis yapılır. Ya yok arkadaş. Bizim Saçmalama sen nasıl şeysin ya? Sen nasıl, işte nasıl destekçisin? Nasıl ya? Bu Esas burada şey demen lazım. No normal yani sonuç olarak Çukur bile ben... ev bile alamıyorsun o paraya falan demen lazım. senin Sen gidiyorsun bütün meclis yapılır. Aa, cim, şey. Ben öyle şey olarak eleştirmiyorum ki. Başbakanımıza tabii ki can feda ama ben kendisinin de şimdi tabii ki can değil fiyat bir, ver, fiyat. Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Oradan girmeye çalışıyorum. He. Bu aralar ne diyeceği böyle kestiremediğinden bütün şeyler herkes böyle tetikte ya. Hı. Eleştirelim mi, destek mi verelim? Yarın başka şey derse ne yaparız falan diye. <gülüyor> ben şey diye düşündüm. Oradan yürüyorum. Kendisinin üç zıl ve bu ne ya dediğini düşünüyorum. Yani aynı şeyi söylemiş gibi olalım ki. Bu bu kadar o harbi. zaman onu baştan söyle abi Kendi Yani onu baştan 300, söylemiyorsun o, Ne yapıyorsunuz kardeşim ya 330 ben ne yaparım falan filan demiştir diye düşünüyorum Baştan söylemiyorsun eleştiriyor durumuna düşüyorsun Evet yani şeyken ters tarafta olacaksın. Hakikaten. Neyse yani ee, bayağı bir şey olmuş abi. Helal olsun. Ama 330 bin o kadar da şey değil ya Oktay. Yeri geliyor bir gecede mi harcıyorsunuz? Yeri geliyor bir gece harcıyorsunuz valla hakikaten ya. Hangi gecede harcıyorsun fayron ya? Sevgili dinleyiciler de mesela... böyle yaklaştığına bakmayın ben biliyorum durumları. Hiç <gülüyor> alakası yok. Niye? Hani... Yayındayız diye herhalde böyle Gidin konuşuyorlar. Bu adamın carisine bak bakalım hangi gece 330 bin lira yazmış oraya? ya. ben her şeyi dükkanda harcıyor mu dedim. Yeri geliyor bir gece dahaca Ama yani başbakan olsan ben ne laflar ederdim vallahi hakikaten yani. Her tamam, iki o bütçe görüşmeleri gülüyor. sırasında Allah'ım konuşmam canım. şu anda hazır. Ne zaman kullanıyor ya başbakan olayı? E, ne bileyim temsilcilikler geliyor falan başbakanlıkta görüşüyor şeyde görüşüyor o, ofis. Başbakanlıkta görüşüyor şey işte, o meclisteki. Canım bir tane ofis yok dolma bahçesi var bunun Ülkenin var... vitrini gibi düşün orayı. Yani. Yani. Bayağı vitrinimiz var o zaman. Bayağı ya O burada her yerde bayağı bir şey var. Valla. Bu arada tadilat şey. konusu açılmışken dün Alişan Bal Kocayla Ay Yüzdün dükkanımıza uğradılar. Hoş geldiler ee, öncelikle. Ben tam çıkarken iki dakika falan böyle bir sohbet, üstü sohbet ettim. ettim. Ve e, Alişan Bey'in bütün son yaptığımız tadilatların rakamları ile ilgili... ...net bilgisi oldu ortaya evet, çıktı. Evet bana da onu direkt söyledi ya. Ya şu kadar... ...oo bakıyorum şey falan... E ben çünkü şu kadar... direkt konuşuyorum. <gülüyor> direkt konuşuyorsun, tabii ki onda bir sıkıntı yoktu. Ben hep şeyi düşünüyordum... ...şimdi orada misafirlerimizle bazen oturup sohbet ediyoruz ya... ...konu benim hep böyle çocuklara falan geliyor. Evet. Ben de çocuklardan bahsediyorum... ...böyle işte okulundan bahsediyorum... ...kardeş ilişkilerinden bahsediyorum... ...sonra kendi kendime... bu acaba çok mu sıkıcıyım falan... Böyle insanlar bara gelmiş ben onlara aile bir şey Rakam soruyorlar falan. bana o Ege rakam soruyor bu kaça çıktı diyor. Ne diyeyim adama yalan mı söyleyeyim? Kendime çok sıkıcı derken senin bunları anlattığını görünce bir rahatladım valla. Valla. Masalara oturup onu şu, şu kadara yaptık bunu bu kadar yaptık. ne kadar çıktı abi lafının söylemesiyle beraber ben orada zaten sinir bozukluğuyla dökülmüşüm. Yer geliyor bir gece daha acıyoruz diye kapatabilecekken sen ona çok tek söyledim götürmüyor. Abi işte herkes o rakamı merak ediyor. Yer geliyor ne kadar harcıyorsunuz? Hakikaten <gülüyor> öyle sordu mu? Abi herkes bu rakamı merak ediyor. Yoksa Alişan yani birazcık girişcili abi diye başlayınca sen <gülüyor> büyük ihtimalle bunu soruyor diye <gülüyor> onu mu söyledin? <gülüyor> Kesin onu soracaktı. Biraz seni tanıyorsam. Ben biraz da Alişan'ı tanıyorum. Ya ben <gülüyor> Alişan arasını söylesin ya ben kendi yerine... Ben yen, kendi ya şöyle yedim. canlandırıyorum gözümden. <gülüyor> Abi çok güzel olmuş. Ya güzel olmuş. Kaç para oldu biliyor musun? Bas bakalım bir yerlere kaç para oldun? Öyle oldun tahmin ediyorum bu sohbet. Bir dakika bakayım. Yani asla... sormak zorunda bırakmış olabilirsin. Yok Sor bana kaç para? Son. <gülüyor> Galiba o noktada öyle bir şey vardı. <gülüyor> Vallahi bana da direkt Fiyatları verdi. Ama bir gece önce geldi. İlk taksit, i̇lk taksit fiyatlarına vermedin. Bir, bir tamam güne, da, o, sen o adam mı? Sen bir taksit öğrendin? Hadi ya dedim. <gülüyor> evet. Ben de şey oldum. Allah Allah biri daha fiyatını bildiğine göre. Çünkü sen gittikten sonra biz de sohbet ettik. Hı -hı. Abi çok güzel olmuş. O kadar şuna da bu kadar vermişsiniz deyince dedim. Yani birinin fiyatını verse diyeceğim parkeciyi tanıyor. Ama ikisinin birden fiyatını verdiği için kesin beni tanıyor. Hangi? Hayır <gülüyor> tanıyor. Oldu ortadecik. Hangisini söyledi dedim. Ya vallahi Yine de bir fırsat <gülüyor> vermiş. Alişan da ne hınzır bak. Bir gün önce geliyor, fiyatları alıyor. <gülüyor> Sonra bize hava gün... atıyor. Hayır, ertesi gün çek etmeye geliyor. Bu kadar <gülüyor> mı verdi bunlar diyor. Çekenti <gülüyor> <Check gülüyor> adama bak. Daha yeni öğrenmiş. daha bilmiyor. Aha. Neyse, Neyse o zaman Ben, ben şey yaptım onayladım Fahir Doğru dedim o kadar verdim dedim Sonra zaten demişsin, tatlar gittiler Oymuş hakikaten amaçlı O zaman doğru diyoruz sevgili dinleyiciler People are strange demeye düz tutuyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Mini Bilgi Get It Right phone, Fun Loving Criminals'ın bir şarkısından uyarlanmıştır Radyo 20'de modern sorular devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gece right Trifonda karşınızdayız. Çok teşekkürler. ederim. Gene keyif. <gülüyor> Arkadan keyifler olsun yaptırdın yani bana. Ee, arkeologların ve müzikologların e, dün e, şaşkınlıkları adeta bitmedi. Aa okulun ben o haberi. Ya okulsa ben bilmiyorum. Tabii. Bana söyler misin Fire? Arkeologlar ve müzikologlar Hangi noktada birleşmiş olabilirler? Hangi noktada birleşebilirler Oktay? Arkeologlarla müzikologlar. Safiye e... ile değil. Düşün bakalım. Bir, bir alet mi? Bir evet. enstrüman. Bir enstrüman doğru. doğru. En es Kopuzdan eski bir Türk çalgısı mı çıkmış? Kopuzdan Türk eski. Daha da eski. Da eski. Daha eskiler git. Tabii Daha en en eski uygarlık git. Türkler elbette ama Anadolu'daki. Anadolu'daki eski uygarlıklara git Oktay. Bayağı gideyim diyorsunuz yani. Ee, Türkler onlar şeyden önce. Git mesela Sıhiye tarafına git. Ben... Tamam Ne var senin tarafında? Heykel. Ne heykeli? Geyik var. Ne ama ne ama denir ne, ona? Ne? ne denir onun adı ne? Şeyi mi diyorsun sen? Basketbol Hitit, adam heykeli. Hit izdiler doğru. Evet Oktay sıhhiye giderek hitleri buldu. adam heykeli. Evet onu diyecektim ben. <gülüyor> E, gitar. Smaç. Evet. evet. E, şöyle söyleyeyim. E, Çor Çorum Alacaöyük'te yapılan arkeolojik kazılarda bulunan bir Hitit kabartmasında yer alan ve gitara benzeyen çalgı tartışma yarattı. Bazı müzikologlar... Işte, tamam. Bazı müzikologlar Hititlerin bahar şenliğini anlatan kabartmasında gitarın Anadolu'dan hatta Anadolu'dan da öte Çorum'dan yola çıkarak... E, İspanya'ya gittiğini e, iddia ediyorlar. Bazıları ise kabartmadaki enstrümanın bir Orta Asya çalgısına oktayın deyimiyle kopuza. Üç telli e, çalgıdır. Ama üç telli bunu telleri kabartma olduğu için orada şey yapmış adam Hititli kabartmacı. Şimdi yapıyor. Abi bu kırılıyor mırılıyor dedim. Ya yap oraya işte. Çok tel yap. Çok yani. tel yap. İki tane yap yeter. Yap, o zaten keşke. temsilen. Bağır şenliğini temsil ediyoruz. Orada kaç çalgı olduğuna mı şey tel olduğuna mı bakacaklar demiş. Öyle geçişmişler üstünden. E, eğer bu bir gitarsa şunu diyebiliriz. Hititler İspanyollardan önce gitar çalıyorlardı. Peki ama gitarı kim yapmıştı? Yani Araplar da İspanyollardan önce ut çalıyorlardı. E, öyle, tarihi öyle ya. Endülüs, Emevi'de. Evet Endülüs'den öyle. Bir şey açıkta gibi. tarih diyorsun. Demek ki onlar da şeyden almışlar. Hititlerden almışlar. Hititler'de de bahar şenliği varmış. O çok güzel. Ya. Çimler de yayıldı. Çimler de içiyorlar ama şey yasak Hocam değilmiş o zaman. Hocam deliklerimiz yasak. <gülüyor> Alaca Hüyü'ye bira sokamıyorlarmış. Tabii ilk sevgi çemberi hititlerden, hititler'den çıkmıştır. Hititler'den yaptılar. Ondan sonra güzel orada şeyler, pazar, panayır yerleri kurulur. Peki Efendim, Akdeniz kebaplar, kıyıları var mıydı Hititlerin? Hititler, Akdeniz kıyıları. Nasıl Akdeniz akşamlarını söylüyorlardı o zaman? Akdeniz akşamları değil de ne akşamlarıydı ya? Çorum akşamları diye bir şey. O zaman adı da Hüyük, Çorum bak. değildi. Neydi onun ya? Alaca, Alaca Hüyük akşamları. Alaca Hüyük. Bir başka oluyor diye çok hoş değil mi? Alaca Hüyük şeyiydi de. E, demek yani e, e, ispatlanmış oldu o zaman. Bu, yani. bu, bu, güzel en güzel gelsin demişler. O arada bir arkeolog ateşler bunu da açıklasın demiş. Ya hocam şu gılgamışı bir daha anlatıyorlarmış <gülüyor> ateşin etrafında. Bir gitar çalıyormuş. Bir ya şunu çok güzel bir gılgamış diye hikayesi. Onu bir anlatsana falan diyor. adam başlamıştı Kral varmış. Vallahi böyle yani çok yani. güzel takılmışlar Hititler. Hititler. Bir dönem çok iyi takıldılar. Hititler. Ne oldu sonra Hititlere? Oktay neden bitiyor? Etiler bir oldu işte sonra. Hititler Etilere döndü diyorsun. Etiler de... Bir gece yarısı operasyonuyla Hititler Etilere mi bağlandı? Etilere. Ne? Tabii canım. Etiler, Etiler Ankara'da da var mı ya? Etiler diye. Etlik var Oktay eğer uyarsa. E, etiler Ordu Evi diye bir şey vardı. Etlik Ordu Evi diye bir İstanbul'da. şey olabilir mi? Ya? Etiler Ordu Evi de İstanbul'da muhakkak Etiler diye bir... Ankara'da yok mu Etiler Ordu Evi diye bir yer ya? Orda evi olduğunu tahmin ediyorum yerinde Yani nerede olduğunu bilmiyoruz Bir Orda evinin ismi olarak verildi Ankara'da etiler olmaması hakikaten çok ayıp Var ya var etiler Orda evi Eti Orda evi miydi acaba Hemen Eti telefonlar geldi var valla Çok güzel oldu Yani sonuçta bir Kennedy caddesi bile var Kennedy diye yazılan <gülüyor> Günaydın efendim Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Levent ben. Levent Bey, buyurun, dinliyoruz size. Ama o hititlerle ilgili konu hakkında birkaç şey söylemek Neylerle istiyorum. Neylerle efendim? efendim? Hititlerle ilgili. Buyurun hitler, efendim. Hititler, hititler. Şimdi, e, hititler, hani, hitit ve eti kavramı var, siz de biliyorsunuz. Hani hangisi, hangisi diye Aslında ikisi de aynı şey, sadece isim farklı. Evet. E, hani, birbirinin devamı olan bir uygarlık. Değil, değil diyorsunuz değil mi? Niye o zaman Hititlerle etiler? Gerçi benzeşiyor da yani. Hitit uzun adık, eti kısa adık. Nickney neydi? şöyle. Nick şöyle eti ismini aslında e, Atatürk e, vermiştir onlara. Ondan önce Hittit ismini biz vermedik. Yani o uygarlığı da zaten orada siz de biliyorsunuz ki, Atatürk öncesinde arkeoloji çalışmaları Türkiye'de yok denilecek kadar azdı. Yine bir Alman arkeolog gelip işte onlara Hittit'ler diye bir isim vermişler. Ya onlar öylemiş. Ee, Hititler kendileri Hititiz biz diye takılmıyorlardı. Tabii ki. A aynen öyle. Zaten bu e, Hititçe siz de biliyorsunuz ki hala çözülemedi. Hı -hı. E, Sümerlerinkini çözdüler. E, ünlü bir Sümerolom, Sümerolomuz var. E, Muazzez İnginçı. Evet biliyorum. E, evet, O çözdü ama Hitit yazısı hala çözülemedi. Dolayısıyla onların kendilerine ne dediğini biz bilmiyoruz aslında. Hı -hı. E, bir diğer konu da şu. E, ben eskiden hep şey düşünürdüm. Hani Derlerdi ya işte. işte Demin Kon Konordun'un açık aslında İspanyollar mı buldu, direkt izler mi buldu ya? Yani hep bize İspanyollar buldu diye ya bu uydurmadır veya hani kendimize acaba böyle göstermek için mi her şey bizden mi çıktı kardeşim falan hep öyle derdim eskiden sonra bu işi biraz okuyunca görüyorsunuz ki gerçekten de yani geçmişteki ee, birçok şey yani şu anda kullanılan birçok alet enstrüman, kısa kullanılan birçok cihaz işte ne bileyim aletler falan hepsi aslında Anadolu uygarlıkları tarafından bir şekilde bulunmuş örneğin bu bilirsiniz oyunlarda şey vardı gitar oyunlarında eğer e, laş ne olduğunu düşünün. Bu chariot gibi bir araba vardı. Hani adam üzerine biner tek başına ata takılır böyle. E i̇şte meşhur Spartaküs filminde evet. seyrettiğimiz arenalarda. O da mesela aslında Yunanlılar ve Romanlar kendilerinin bulduğunu iddia ediyor. Eee ama alakası gece, yok. A A Anadolu medeniyetlerimize bakın. Ee, orada Kadeş Savaşı'nı anlatan bir kabartma vardır. Ve aynı kabartta dünyanın her yerinde o savaş çok ünlü bir savaş olduğu için birçok müzeler, birçok uygarlık o savaş anlatmak için aynı kabartmayı kullanmıyız. Ve orada o arabayı görürsünüz. Lüks. Ya, o, o 98 araba, ya, 2000 ya, ya, model çeriat. Evet. Aynen. Aynen öyle yani. Aynen öyle. Ee, o yüzden e, ben inanıyorum. Yani gitarı da birçok enstrüman da Hiziklerin veya Sümerlerin bulduğuna e, inanıyorum. E zaten yani bu Net bir şekilde de ortaya çıkmış Daha eski bir şeye ulaşılana kadar ee, Ne diyelim artık Kabartmaya ulaşılana kadar İlk nerede kabartma varsa orada bulunduğunu Düşünmemiz makul oluyor Peki Ankara'da etiler var mı? Nasıl yani? Ankara'da etiler diye bir bölge falan var mı hiç biliyor musunuz? Etiler. Ankara'da ben Be, duymadım. Etiler orada da diye bir şey duymadım. Et, et, et, et etlik var, ama var. Çok alakası yok gibi. Onun onla alakası yok. <gülüyor> <abi. Tayserin kafanı gülüyor> benim kafada. BM kafada Çok teşekkürler Levent Bey. Görüşmek tamam, üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Ankara'da etlik olmam, yani etlik var da etilerle ilgili bir şey olmaması, Hitler diye de bir şey yok. Sadece ikili var. <gülüyor> Özür dileriz Eki. Onun da yani Hiti tekeri olduğunu bilen de azdır herhalde. Hiti güneşi zaten. Ya, evet ya Hiti tekeri. Hiti tekeri değil Hiti Kadeş, güneşi diye gelir. Kadeş Kadeşli, Kadeşli bir şey var mı? Kadeş günaydın efendim. Falan. Öyle de bir şey yok. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgün. Özgün Bey buyurun dinliyoruz sizi. Etler orda evi var. Var değil mi abi ya? Ankara'da o mı var? şeyde e, ne var Bahçeli yedi karşıya var ya. Ha Oradaki büyük orda evi etiler orda evi Orası incecik mi? böyle bir bina var. Hani geniş ama ince böyle. Façma façma. Orası ama şey değil mi ya? Düğünlerin olduğu merkez evet, orda evi değil mi? Orada etilen orda evi yani. E-O yazıyor temelinde hatta. Haa tamam. İyi süper. Öyle. O zaman etiler orda evi var ama etiler ama diye bir etiler var mı? orası etiler mi? mi bilmiyorum. Yani Belki çok teşekkür Özgür <gülüyor> Bey. Bey Sağ olun. Her şey yerine oturdu vallahi. Taşlar etiler orda evi orası demek ki. Tamam merkez orada. Şimdi düğün davetiyelerinde hep merkez Ordu evi yazıyor ya. Ondan unutuldu. Evet unutuldu tabi bazı şeylere sahip çıkmadılar. Yarın öbür gün tabi arkeologlar baktıkları zaman merkez Ordu evi falan diye onu şey yapacak. Halbuki düğün... e, o yazıyor. Düğün davetiyelerini inceleyerek. E, o yazıyor. Ondan sonra. Kadeş pasajı. Çok güzel bir pasaj ismi değil mi ya? Çok. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Turist rası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler sanatseverler. dolu yolculuğumuzla bakalım. Sıradaki durağımız neresi? Sıradaki durağımız... Neresi olabilir? Neresi? Sıradaki Nera. durağımız Amerika'da. Amerika'da. Amerika'da. Telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz bize karşı... Mahcub durumu düşmeyelim Acaba yani. Bir şey mi yaptık? Bir yalan mı söyledik? Bir şey mi oldu? Bir yanlış mı konuştuk? Ne oldu yani? Hmm. Vırıl vırıl çalıyor. Bir yanlışımız varsa düzelir, düzelir zaten. Düzelir. O kendiliğinden Obama değil. başkan olduktan sonra ilk torpilini koydurdu. Kime? Tırnak içinde. Torpil koydurmak. Torpil koydurdu. Valla bu şey var ya Downton Abbey diye bir dizi var. Ya. Evet. İngiliz dizisi diye geçer. Hı hı. Amerika'da 6 Ocak'ta gösterime girecekmiş. Üçüncü sezonlu ricacı olmuş izlemek için. DVD'ye bizi... basıp gönderebilir misiniz bana diye. Ben çünkü yetişemiyorum. Bir de Homeland izliyormuş. En sevdiği dizi Homeland. O Homeland izliyormuş. Tabii. mi izliyormuş? Homeland e laf etmiyor mu ya? Ne alakası var ya? Bu Suriye'yle ile al şey yapıyorlar İran üzerinden falan diye. Orada başkan Esası beyaz Esas o ya. öyle değil ki ya falan. Şey diyorum işte. Beyaz başkan önce bu kadar olur. <gülüyor> <Diyordur>. <gülüyor> ona <gülüyor> laf etmiyordur herhalde ya ona. Çok güzel. Elinize sağlık çocuklar diyormuş. Günaydın efendim. Ne Evlendirecekmiş oldu? orada şeyi. Kimi? Kerry ile Brody. Neden yani evlilik dışı aşker yaşaması? Bana bak daha hiç ben seyretmedim lütfen. E kadın önce verme. boşanması lazım ya. Yani Türkiye'de dursam ne? Çünkü evlen. evlendirirler ya. Hı. Ha. Ay örnek olmuş o dizilerde evlilik dışı gayrimesul ilişkiler yaşayanlara evlendirme hakkımız olduğunu bilmiyordum ben. Hiç o zaman biz karşılayabiliyor muyuz? Tabii efendim demokrasi demişler. Tamam o zaman ya miş? Hemen temsilciler meclisinden yasayı falan filan geçirip ondan sonra takır takır. Ay iyi ya güzel bir tarafta. da. Tabii tabii iyi bakalım. çok fazla evlilik dışı ilişki var mı? Maalesef. Olmaz mı ya? <gülüyor> maalesef. <Of>. maalesef. Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım hoş geldiniz yayınımıza hoş, buyurun dinliyoruz hoş. sizi. Ee, şu Etiler orada Evi ile ilgili bilgi veren arkadaş büyük saldırdı ya onu söyleyeyim diyorum. <gülüyor> Etiler Ordu Evi değil mi o? Hayır, Mersin'deki ordu evi. Evet. evet. De de yazan de, doğru muymuş? Ama tepesindeki <gülüyor> e, e -O yazıyor falan ya nasıl oluyor? <gülüyor> Yazmıyor mu e -O? Hayır, M10 yazıyor yani böyle hatta. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki uçaktan mı gördün? Oğlum M'yi E diye mi gördün? Nasıl e yazan oldu? Evet, o yazan var, e yazan var. ordu evi, böyle Konya yoldan yani Mevlana buzlarından işte Sıhıya'ya dönerken Celal da, yani. Celer Bayar Buları'nda yüksekte i̇şte, bir binanda bir yer. Celal Bayar, Mevli ve Konya. Ama var yani diyorsunuz. Yani... Bahçeli'deki <gülüyor> yer değil ama var öyle bir orda Evet Evet, evet. Yani, yani tabii ki de, diyorsunuz. doğan önceden Amerikan üssüydü orası. Ondan öncesinde vardı dediler orda ev yani. Peki efendim çok teşekkür ederim. Valla o evlerine çok hakimsiniz onlar... Duygu Hanım. Tebrik ediyorum <gülüyor> sizi. <gülüyor> siz, siz evli misiniz Duygu Hanım? Yok hayır, hayır bekliyorum. En son ne <gülüyor> zaman gittiniz orada düğüne? Bir ee, buçuk sene önce Merkez Ordu gittim düğüne. Memnun kaldınız mı efendim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Neyse hep söylediğimiz gibi bir yanlışımız varsa, varsa düzeltiyoruz zaten. Diyoruz, evet. Biz illa her dediğimiz doğdum diye taktik. Zaten biz de değil. demedik canım Allah Allah. ITV e, yönetimi DVD'ye çekip göndermiş Obama Gile diziyi. Başkan konuşmasında bütün hatırladım. dizinin sonunu söylemiş. Zaptan Ebeni göndermiş üçüncü sezonun ilk şeyini. Yalnız demiş, obama ailesine rica ediyoruz demiş, bilgileri demiş paylaşmayın izleyicilerle demiş diğer izleyicilerle. Öyle konuşmasında söylemiş ya. Uluslararası uluslararası konuşmasında sonunu söylemiş ben de öyle dedim. Üçüncü ne sezon fena bitiyor demiş en başta. Ya sayın başkan lütfen ya falan demişler. Vallahi fena bitiyor demiş. Ben en demiş. En başta öyle demiş, sonra hepsini söylemiş kız kardeşi çıkıyor demiş. Ya bir şey söylemeyin şu Homeland'la ilgili seyredeceğiz diyoruz ya. Yok downtown Ebi biz de seyredeceğiz. Downtown Ebi'yi bilmiyoruz da downtown Bana ne downtown Ebi'yi. Yalnız omlette gerçekten şey ilişki biraz fazla faiz. Hmm, evet. Gayrimeşrudur. Gayrimeşgul ilişki çok fazla. Lütfen <gülüyor> yani. Allah Allah. onu bir düzeltsinler. İyi. Buradan Obama'ya sesleniyoruz. Seçilmeyi biliyorsun. Sonunu söylemeyen şey olamaz zaten. Neyse. Dexter'da var mı? Dexter'da, Dexter'da da maalesef var. Dexter'da, ya Dexter'da bir şey söylemeyin. Dur daha ben izlemeyi Dexter'da. bıraktım valla. Hangi dizide evlilik dışı ilişki varsa hemen orada şey yapıyorum. Esas Neye sezonda şey vardı Dexter'da ya sonra bir duruldu. Dost hayatı vardı. İlk sezonda çok güzel dost hayatı vardı. Çok güzel derken yani iyi bir sıkı bir ilişkileri vardı. Sıkı, yani. sıkı dostlar diye zaten ilk başta Dexter diye oynamıyordu. Sıkı dostlar diye oynuyordu sonra Dexter'a <gülüyor> Sonra can dostu doğru. Ee, neyse Amerika'dayken Stanford Üniversitesi'nde yürütülen araştırmadan bahsetmezsek ayıp olur. İnsan, yalan, zekasının... Yalan <gülüyor> olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnsan zekasının gerilediği ortaya çıktı. Modern insanlar Afrika'dan dünyaya yayılmadan önce sözde olmayan bir yolla iletişim kurduğundan zeka gelişimi en çok bu dönemde yükselmişti. Ne diyor bu? Anlamıyorum diye, anlamıyorum diye çok düşünmesi yapıyorlar. O dönemde zaten sudoku efendime söyleyeyim falan filan, satranç falan hep o dönemde çıkmış. Şimdi dil geliştiği için herkesin ne dediği anlaşılıyor. Fazladan kafa yormaya gerek kalmadı. Tabii. O koşullar altında insanlar hayatta kalmak için sadece zekaya ihtiyaç duyuyordu. İnsanın akıl ve duygusal ilginlikleri... Zeka ve yetenekleri... panterden <gülüyor> kaçmak için güçlü bacaklar. Kaslı bacaklar. Kaslı bacak. Sonra panter gidince çerçeveyi <gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> Doğru maçı doğrama oldu. Ali Münyum doğru ama. Evet. evet Fakat hocam. bu noktadan sonra düşüş yaşanmaya başlandı. Ne zamandan itibaren son 10 bin yıldır geriliyoruz beyler. Yani bunun artık lamucim yok. Zira yerleşik yaşama geçiş hepimizi mahvetti. Gerizekalı Tarımın ilerlemesi. Oldu. Ya efendime söyleyeyim falanlar filanlar mutasyon der ki 3000 yıl içinde insan zekası adeta geri zekalı durumuna geldik o döneme göre. Uzmanlar zeka kaybının çok yavaş ilerlediğini ve yıllar içinde teknoloji sayesinde daha da gerileceğin yok yok tamam demiş. Teknoloji sayesinde kapatılacak demiş. Onu arada kapatırız demiş. Ama yani böyle çok ilerledik, şöyle oldu, böyle oldu. Uzmanlar şey, mi? biz şu geri zekalı halimizde bunu ancak bulduk demiş. Yani, yani. bundan binlerce yıl önce kesin hemen bulmuşlardı. <gülüyor> Vallahi billahi ya. Bu arada Twitter aktif fire yani e, Twitter senin aksın, yani Twitter şey aksın Twitter olarak. Bu e, etiler konusuyla ilgili olarak e, Duygu Hanım'ın söylediği doğru. Ozan Bey'in de söylediği gibi. Merkez Ordu Evi, Merkez Ordu Evi, Etiler Ordu Evi, Etiler'de Etiler Etilerde dediğine ya Caner Bey de Etiler orda Ev'i Gazi Üniversitesi karşısında lojistik komutanlığıyla yan yanadır. Bu bölge de Etiler diyebilirdi. Öyle mi? Ha Aynen. böyle çok dolaşılacak bir bölge olmadığından bilmiyoruz demek ki. Yusuf Bey Hitit Vergi Dairesi diye bir tweet attı. Doğru, <gülüyor> doğru. Öyle bir vergi dairesi var. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <üşür> <gülüyor> Biz kullanmasak da. ödüyoruz or. Ben geçen gün öküz bıraktım. <gülüyor> bir dinleyici, <gülüyor> Rumuzlu dinleyicimiz de Sümer Bank diye bir tweet attı. <gülüyor> Sağ olsun. Kusur tweetler attık köşemizin sonuna. Geldi abi. Teşekkür ediyoruz. Bogdan sabahlar. Bogdan sabahlar. Çok güzel bir şarkı dinledik. Te hepimiz ne yaptık? E tazelendik değil mi? Temizlendik. Ruhumuz güzelleşti. Refresh işte. oldu değil mi? Bir refresh, refresh. Bugün güneş tutulması varmış. Doğru mu bilmiyorum. Ya Oktay A -a, hiç haberimiz yok. Var mı yok mu güneş yarım tutulması? Güneş yarım güneş tutulmasıdır herhalde. Çünkü son tam güneş tutulmasını izlediğimizde bize 1500 yıl sonra bir daha olacak demiştik. Ananızda 5 yaşın, yarım şardan 5 yaşın, yarım da olsa bir güneş tutulması var. Topuğun yok mu yani, yani sonuçta? Bakabilecek miyimiz güneşe? Çünkü bazı tutulmalarda yasak ya bakmak. Baka, yasak, bak yasaklanıyor. Bakabiliriz de güneşi görebileni aşk olsun şu esnada. O da var evet. Yani, güneş tutulması oluyor neyimize? Neyimize? Vallahi billahi Neyse yani haberi olan varsa öyle Nereden? astrolojik astrolojik bir takım hikayeler evet. olmuş olabilir. Ee, onun için e, insanlar eğer böyle bir bilgisi varsa e, gece herhalde güneş tutulması 00.23'te <gülüyor> diye söylüyorlar. Yani o demek ki göremeyeceğiz zaten o Ge kadar da abahçalmış. Gece bayağı tutulacakmış yani. her gece tutuluyor zaten hiç ortada güneş güneş kalmıyor böyle batar gibi oluyor bir anda. Herhalde araya dünya mı giriyor? giriyor Bazen şey bina onun... giriyor bizim onun. Bir kaidesi var onun ya. Kaidesi onun bir kaidesi yani. var. Onun bir astrolojik bir yansıması illaki olur ya. Onu bize dinleyicilerimiz aktarır şimdi de. Şimdi bu Amerika'da CIA'nin başkanının şeylerinden şeftalim dolayı... Şeftalim benim. ha. Şeftalim benim dediği için şeftalim ve... Şeftalim benim de. Ya, hayatı. Yaşadık kadına şeftalim diyor. Skandal. Tabii canım. Skandal. skandal. skandal. Rezalet, rezal et. Şeftalim demiş kadın. Peach o çıkmıştı. Kadın adı tabi Şeftali? Tabii, tabii. Kadın SEA şey başkanla diyor işte ilişkisi olduğu kadın. Pitch ilişkisi diyor. olduğu iddia edilen diyelim ya da. Ee, öyle diyor ve ortalık karışmış yani o Trafik kadının başka biriyle ilişkisi de çıkmış ondan sonra o onunla o şey ona, yapmış falan. SEA şey, yani SEA. Şey, bir garip kaynıyor olmuş, mu kaynamış yani zaten e... zaten biliyorduk da biraz dizilerden neler olduğunu azıcık dizilerde e, var mı siyahı içti var tabi homlerde gelecek şimdi yine ya Allah'ım ya Rabbim ya ben kulaklarımı kol kapatıyorum homlerde siyahı kaynıyor yani onu zaten gördük tam olarak anlayamadık ama ne olduğunu o anlamda. Ama Romanya'da da bir hareketlenme var bu aralarda. Olmaz mı? Yani her bir mi? tarafında var demek ki hareketlenme hareketlenmeler oluyor. Romanya'da özel harekat <gülüyor> <SWAT> SWOT'un şefi <gülüyor> Emanuel'un <gülüyor> hareket etmeyeceğiz de kime denecek demiştik. <gülüyor> özel ya, hareket ya. adı üstünde. <gülüyor> Emmanuel ekibiyle birlikte Emmanuel mi? E Emmanuel Emmanuel Erkek yani, ad, ad, adamdan bahsediyoruz ekibiyle birlikte bir rehine arama kurtarma tatbikatı sırasında bir e, işlerini bitirdikten sonra soyunmuş ondan Güzel sonra cim, rehinemizi soymuş. kurtardık mı arkadaşlar hocam kurtardık iyi abi <gülüyor> herkes sıyırsın <soyursundur. gülüyor> duşa gireceklerdir ya tek, o niye şey bir tek ben ki? sıyıracağım demiş yok duşa girme falan yok fotoğraf çektirmeli bir şey hayır. sıyırmalı ee, fotoğraf sıyırmalı kimse diyorsun. soyunmasın bir tek ben soyunacağım demiş Çıplak, Herkes bana baksın demiş. Tamamen çıplak Emanuel Bey. Ondan sonra e, ve sadece çıplak Nasıl değil. Nasıl oktay biraz var mı fotoğraflar elinde? İlerlemiş yaşına rağmen. Deli bir vücudu var. Vücuduyla <gülüyor> dikkat çeken ve peruğuyla dikkat çeken. Çünkü soyunduktan sonra peruk takmış. Nereye? Yani. Ee, ...kopasın canım başına işte. Yani... yani soyunduktan sonra aileye takılabilir ya. Yani o yüzden yani Peru omuz başlarına da koyabilir. Yok, Ey, önce, önce Peru takmış sonra soyunmuş. Ben sana söyleyeyim Ege'yi soy ver eline Peru nereye takıyor. Değil mi Ege? Takmaz mısın omuzlarına? Şöyle güzel şal gibi almaz mısın? Her türlü takar. Veya <gülüyor> yani. her, her türlü değişik, takar adam. Değişik tiplemeler yapıyorum. Ondan sonra Peruk'lu ve çıplak fotoğrafı böyle elinde de silah. Ee, böyle tüfeng gibi bir şey. Ha. Arkasında da bunun bir tane adamı onu yakalamış gibi falan böyle tezansanlar. kurtarırlarken fotoğraf çekemediler diye şey mi yaptılar evet, acaba? Evet evet. Yani o tip temsili artık... fotoğraf. Neydi kafalarındaki onu ben tam bilmiyorum yani. Arkadaşlar birini rehine kılığına girmesi lazım. Neydi? derlerine komutanıp kimse istemiyor. İyi o zaman ben siyreyim. İlla rehine donsuz mu olması gerekiyor? Rehine dediğin donsuz olur ya. Dondur rehine mi olur ya? Doğru doğru. doğru. doğru. Ondan sonra özür dileyecek <gülüyor> bir şey yok. birini rehin alsam ilk donunu çıkarırım herhalde. Elini bağlamaktansa. Ee, ondan sonra özür dileyecek bir şey yok demiş tatbikat demiş sonuçta doğusuz gezen benim benden yok. özür dilesinler demiş. sonuçta tatbikatmış bu ya rehine falan yok ortada adam kurtarma... demek ki sıyırmayı mığırmayı seviyor ya tatbikatın bitiminden hemen sonra çektik biz demiş biz özel hareketçiler ha, özel hareket hareketçiler demiş biraz demiş çılgın oluruz demiş. Bir de özel hareketçilerin her duruma hazırlıklı olması lazım. Şimdi mesela, mı? silahlı adamla mücadeleyi çok güzel öğreniyorlar. İşte şey binadan çıkarma, arabaya müdahale falan filan tamam. hepsini biliyorlar. Nonsuz adam görünce o koca çok koca girersin. SWAT ne yapacağını bilmiyor şimdi. Ne diyecek adam? Adam silahlı mı değil, ama ha, bir yandan ya kelepçe silahlı. kelepçe takacak nasıl yaklaşacak? Nereden tutacak? Ne yapacak? Seni beni görse bank diye yere indirir, hemen bağlar arkadan da hmm. donsuz adamı nereden tutacağını bilmiyor. Yakasından tutsa olmaz, koluna girse değer mi? Koluna girse, şey, <gülüyor> olur. Meğer. et ete değer orada. <gülüyor> orada <gülüyor> şey yapsa hakikaten değmesinden ürkmez mi? G SWOT'ta falan değilsin ha. Ben buna değmiyorum. Ben dokunmam de ben... buna ya bu çıplak abi. Ya abi SWOT'ta zaten alırken iki şeye bakıyorlar. Bir KPSS cep puanı ikincisi değdiği zaman ne yapıyor? Ürküyor mu? Yani <gülüyor> verdiği tepki. Çünkü çok normal abi bu yakın temas şeylerinde. Ona şey hazırlıyor. Gördüğünüz ya... gibi deyince hiçbir şey olmuyor arkadaşlar diyormuş. Bakın <gülüyor> yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> yani ona bakarlar yani şeyde mülakatta. O yüzden sıkı çalışıyoruz. Biz de demiş stres attık. Bunda büyütülecek ne var demiş. Ama ülke karıştı. Ülke karıştı. <gülüyor> Sıvata olan güven şu anda yerlerde. <gülüyor> şey. Aman demişler özel tim gelmeden biz aramızda halledelim. Yoksa donsuz adamla baş edemeyiz. Çoluk çocuk var burada diyorlar. Bizim kime tekabül ediyor ya? Sıba, başı, özel harekat. Özel harekat. Özel harekatın mı oluyor. İçişleri Bakan olmuyor değil mi? Onun <gülüyor> yok. Spot diye bir şey yok herhalde. Doğru. Ya bizde spot diye bir şey yok herhalde ama ona tekabül eden bir şey vardır. Kritik var haberlerde. Vardı. Özel harekat timi var ya. Özel harekat timi var diyor bak. Eğemiler onları. E Gazetelerden bile. Gazetelerden, Gazetelerden filan okuyor ama bu Ama kıyafetler öyle mi bilmiyoruz onu? Nasıl yani? Siyah. siyah, siyah. böyle hani şey. Özel ne? Özel harekat diye yelek ben biliyorum sadece televizyonda gördüğüm kadarıyla. Öyle ama siyahlarla o siyahlarla sıs sısın diye inan bölüm askeri Normal gündük şeyin işte kot pantolonun gömlek evet. üstünde özel harekat yeleği giyiyorum bir çıkıyorum. Bir de deniz şeyleri vardı. Komandoları, deniz dalgıçlar vardı. Onlar ha. da özel harekat mı? Ve öyle özel harekat deyince onu diyorlar. neydi aklıma. ya? O Kardak, birlik mi diyorsun? Hayır hayır. Kardak o zaman. Ya öyle bir şeydi. Ben o geliyor aklıma söz. Orada <Gülüyor> bereliler mi? Bere olamaz. Hayır. Bone, bone olabilir. Bone olabilir. A yani, neydi onların adı? Su altında her şeyi Sa yapıyorlar Sa falan filan. SAS komandasın. SAS SAS SAS komando. SAS. Yok, sat sat. Su altı Taurus. Evet. evet, ben SAS'ım, Sass. su altı sürikast. Taurus komandosu. <gülüyor> SAS komandolar. <gülüyor> Ha, için rahatladı mı şimdi? Sat komandosu, sat komandosu diye maaşı vardır. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Ee, Hindistan'ın e, Mumbai kentinde yapılan... Mumbai! Gelen... Mumbai. Mumbai. Mumbai. Mumbai. Mumbai ya! Mumbai, Mumbai! Tamam, size daha, daha birkaç daha kelime vereceğim. Onlarla da çok <gülüyor> eğleneceksiniz. Ee, Mumbai kentinde yapılan geleneksel Malakamp spor gösterileri büyük ilgi uyandırdı. Malakamp mı? Malakamp. <gülüyor> Double L. Yani iki L ile çift L diye geçer. Ee, yalnızca bir ipe tutunarak havada oturuyor veya diki ters duruyor izlenimi yaratan bir kız çocuğunun kareleri e, objektiflere yansıdı. Ee, bana söyleyin. Sportif ve güçlü insan anlamına gelen kelime. Vallahi vallahi doğru. Sıkı. sıkı. Evet Oktay. Yani İngilizcede ductile anlamına ductile gelen, Hintçe de malla anlamına gelen. Yani bizde Türkçede mala bağlamak mesela, şaşkınlaşmak, aptallaşmaktır. Orada da sıkılaşmak, sıkılaşmak, sıkılaşmak anlamında. Ne? Direkt anlamına ne geliyor? Direktmiş. Direkt. direkt, mi? direkt. Mesela sürek, Hind Hindistan'da mı? konuşuyorlar. Abi bu direkt kaç metre falan diye konuşuyorlar. Hamba. İki şakacı Hintli iki <gülüyor> İki şakacı Hintli birbirlerine espriler yapıyorlar. Direkt anlamına gelen hamba kelimelerinden üretilen hamba. spor. Evet. Hamma. Malla hamba. Hamma maş. Evet. Direkt maş anlamına. burada sonuna geldik. Tamam. Ee, küçük İnçe dersimizde yani bugün e, iki kelime kardasınız. Tabii canım. Bunu bugün herkes çalışsın. Direkt ve sıkı adam, sıkı insan anlamına gelen, sportif insan anlamına gelen kelimeleri öğrendiğimize göre Çok... yarın İnçe'de yeni kelimeler öğreneceğiz. Çok güzel bir yer kollayacağım ben bundan sonra bu iki kelimeyi kullanabileceğim bir yer. Getirdiğim zaman yani Pundu'na <gülüyor> ne, neye getirip Pundu'na getirdiğim zaman bunu şey yapacağım. Mesela evet. Hindistan'dasın. Tapınağa gideceksin. Evet. Nasıl soruyorsun falan. Hamma hamma diyor. Yani buradan direkt, direkt gideceksin. Maaşsın. Direkt maaş anlamına geliyor. Anlamazsın adamın. Dediğini. Yalnız ha. e, Anlamazsın bu hamma çok hoş bir kelime ve daha çok kullanılan bir şeye keşke hamma deselerdi. Mesela ekmek falan. İnek ya da mesela. Hay Allah ya. ya ekmek mesela. Hamma hamma yok mu gibi. Anne hamma ha, hamma. Yani bu hamma. Salçalı ekmek anlamına da bile, gelir. İnsanın <gülüyor> böyle çok kullanacak, benim <gülüyor> Bence salçalı daha... ekmek olsun ya ne olacak <gülüyor> biz onu şey yapıyoruz ya. kamba bak oradan laf <gülüyor> ufak atıştırmalık yani güzel bir kelime bulmuşlar Hintliler bunu az kullanacak daha şey. çok kelimeleri var egzersizlerinde <gülüyor> <öyle> şey. yani, <gülüyor> bu çok beni boş da sanki yüz kelimeleri vardı onu da ya bunu benim en kullandık güzelini kullandık harcamışlar dire sen mesela kaç defa gündü direkt diyorsun yani, hiç bak, bazen, ben, de, abi, oldu. Hiç ben de, de hiç onu. demedim abi ben bir haftadır hiç demedim direkt Vallahi mı? Ben en son ne zaman dedim? Dur bakayım Tabi bir hafta oldu ya <gülüyor> <gülüyor> bir hafta oldu. Ondan önce bir arkadaşımla konuştu Bir buçuk demiştim. aydır ben de hakikaten ağzıma sürtüyorum Neyi ne zaman bireyi. dediğinizi hatırlıyor musunuz ya bu kadar net? Tabi canım çok net Mesela en son köfteyi ne zaman dedin? Dün yazdım bile köfte bile yazdım yani sizin evde bayağı bir köfte pişiyor Ege ya. Canım. Maşallah yani. Çoluğun çocuğunun köfteye yatırıyorsunuz. Köfteleri bitir, pilav kalsın tamam diye bir cümle var. Ara ara söylenen. Ne kadar güzel ya. Senin köfte yemeye başladı mı? Daha başlamadım. Ulan köfteden soğudum. Köfte ulan. şenliklerine çağırıyamsızdı. Yani bilmiyorum artık yani. Köfşan. Bu arada Kerem Bey'i e San Francisco'ya göndermeye hazır mıyız? Hazırız. Ben direkt. Espiri mi yapmış? <gülüyor> Espiri. Ee, yani programımıza katkıda bulunmuş aslında. Tokayi Yamaşit'e kombamba demiş. Abi Mumbai'yi konuşurken Güzelmiş. <gülüyor> o da duramadı demek ki. Duram Duramıyor zaten. <gülüyor> i̇şte insanlardan dinleyicilerimizden... masum dinleyicilerimizle yarattığımız etki. Gerçekten Dişini, yani. bırakıp Okayi Yamaşit'e yazdı orada. Ama zaten biz Mumbai'den yola çıkmıştık ki Oktay'ın orada çok güzel bir şarkısı vardır. Ya yani daha doğrusu bir sloganı vardır. Rumuday, Mumbai, mu Mumbai diye. Niye? Ne oldu abi? işte ondan yola çıkarak... E, okay, Şükür var. Yamı... Ben onu söyleyememiştim. Vallahi i̇şte... keyifler ola diye çıkacağım <gülüyor> sütcadan şimdi. <gülüyor> Ama yapma var. Ege lütfen ya. Ürkütme beni. Hakikaten <gülüyor> yani yapma. Alışkın değiliz böyle şeylere. Bu ne ya? 3.5 attı diye şey haber mi olur? ya Messi üç 3.5 attı diye... 3.5 atmak ne demek? 3. Ya biliyoruz ne, ne olduğunu da... Niye 3.5 atıyorsun Aha. değil mi? 3.5 bir dakika ya. O 9-8 yok değil. 3.5 At ne atmak... olabilir ya? Yirmi, sanki... Iki. Sanki 3 atmak, 3.5 atmak daha şiddetli olması lazım. Valla 3.5 atmanın atmak. da bir yerden çıkması yani, lazım. Ve onu atar mesela. Bir dakika ya. 10-12 atarım. Nabız Vallahi. kaç atıyor nabız? Nabız. 3 ila 5 atar. 3.5 <gülüyor> <gülüyor> 80 atar. 80, 80, mi? 80 mi? normal atar 80 ya. Gördüm. 80 gördüm. Nabızda 80 gördüm. Bu ne bu? Dakikada. Böl onu. Aa, böl bakayım. Olmuyor Oktay. 90 atarsa 3,5. Ya üç 3,5-90'da da olmuyor ya. Ayrıcam işte 90 atarsa 1,5 oluyor. Ee 80 atarsa? Ya. Saniyede. <gülüyor> ne diyorsun Oktay? Ya 90 atarsa dakikada kaç atmış oluyor? Ya 3,5 atma hakikaten nereden çıktı ya? Saniyede 1,5 atmış oluyor. 1,5 atıyor. Demek ki bunun normali 1,5-2. <gülüyor> Korktuğun zaman 3.5 <gülüyor> attı. Evet korktuğun zaman nabzın hızlanıyor abi. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Abi 3.5 atarsa ben sana söyleyeyim. 60'da zarf et onu. Abi işte 3.5 attı. Yani 310 atıyor. Okan tamam korku, atıyor. Taşikardi'den şey gider adam. Ama korkmuş ne geldiğini işte bilmiyorsun. Çok korkmuş Messi'nin başına. Silah adamın kafasına. Aa nerede? Şeyde Arjantin, Suudi Arabistan'da özel maç için riyala gitmiş. Bundan sonra ordu da... Bu nasıl da... maç ya abi demiş. verin abi demiş. <gülüyor> Kraliyet askerleri otomatik tüfeği yıldız ablukaya aldı neye uğradığını şaşıran meslinin yaşadığı koku yüzüne böyle yansıdı diye bir bakıyorum da yüzü gerçekten 3.5 atan e, bir adı. insan damarlar böyle fırlamış yani yüzü insanın atmaz yalnız 3.5 damarları nasıl, atıyor nasıl bölgesel olarak nabızla atma diye bir şey var, var. mı var mesela kalbim 80 kalbim 80 atıyor ama kafaya gidinceye kadar orada e, 100-150'ye çıkan oluyor yani mesela elleri soğuk insanlar vardır bir ya noktaya twitter'dan espriler geliyor eee oh. portatif bilgisayarında da zararı bu <gülüyor> hepsini meylleyeceğim size bütün gün okuyacaksınız. Ya böyle bir şey gelmiş. Ecel telleri dökerek... E, e dayamamışlar ki orada. Nasıl dayamamışlar? Dayamışlar. O dayayan fotoğraf her yerde yok. Radyolarının dayamışlar. başını yeni geçenler ve radyoların yeni açanlar için... ...burada dayamamışlar bahsettikleri. Başına silah dayamamışlar. <gülüyor> Namlumuşlar. <gülüyor> Tam şurasına... Lamlu. Namlu dayam dayamışlar. Onlar da çok güzel bir kelime. Bence şimdi aynısını düşünüyordum. Namlu. Namlu'yu da böyle siyah, silah gibi böyle kötü bir şey için... Değil de daha evde yastık için falan kullan. Namluyu uzatır Yumuşak bir kelime değil mi namlu? Namlu. Namluya, namluya kabralıyım. Bence bazı kelimeleri baştan değiştirsek mi acaba? Ya git Türk Dil Kurumu'na bugün başvururuz ne gerçekleşti? Böyle... Işte bu... Hocam şimdi böyle böyle Yeni ben bizim... baktım bir iki tane kelime. şu Mesela <gülüyor> namlu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet genç arkadaşım <gülüyor> Namlu, un mesela daha böyle namlıyor da falan gibi böyle sert bir kendini olsun. Zeli bir şey. Evet zeli, yani. Ama namlu bir yastık olsun, hablo gibi. Ne olsun sen ne net şeyini söyle? Namlu deyince yastık. yastık. Namlu yastık ha. olsun. Ha. Na, yastık, krelent tipi bir şey. Yastık ne olacak peki? Yastık boşa çıkıyor. kırlent deseler namlıyor daha mantıklı olurmuş. Namlıyor silah Ha, o ikisini becaiş diyorsun. Becaiş yapsınlar. Kırlant'ı şakağıma şey dayadım. Mesela daha güzel. Kırlant. Asgari bir bilgi olması lazım bizim konuşulurumuzu. Yani bize şey hiçbir mühendiniz. Genç arkadaşım sen... Aç, anladım. Aç mısın? Kırlant'i de anladım. Tamam, tamam. Tamam, ne açacaklarını anlamadım. Becaiş işte ya. Paralarını değiştirsinler. Sen Başka da Bunu yeri. biz yapmazsak bizden sonraki ha. nesiller hakikaten e, Türkçe'mizi iyice bozacaklar. Çünkü adam ne olacak orada yabancı dilden kelime olacak yastı, gerne yumuşak kelime bulamayacak. Gidecek direği alacak, hamba'yı alacak, hamba'yı alacak, kumba'yı alacak. Türkçemize Hintçeden giren bu değerli kelimemizi <gülüyor> neden kullanmıyoruz? Modern sabahlar, modern sabahlar. Buyurun efendim modern sabahlarda son espriler bunlar. Son espriler. kapatıyoruz artık zaten son. Eğer keyfimizi yerine getirdik getirdik, getirmedik. Hüzün um, içinde veda edeceğiz Vallahi, ee, Maça sevgili isterim Riyan'la Geçmiş Geleli kurt ve bizon klonlanacakmış Ne Efendim? kadar güzel Brezilya'da rin e, hareketiyle 8 hayvan türünü klonlamayı planlıyor Onların teklifiyle e, Kurrağı zulümü belirlenmiş Oktay bu Tabi ya şey çekilmiş Yani 16 hayvan varmış torbaya atmışlar Çekmişler Kurrağı da çekilmiş çıkanları söylüyorum Yeleli kurt. Herkes biliyor mu bizi? Yeleli kurt var. Kontenjan var mı Oktay bu arada? Var. Mesela, mesela... şey bulamadı. Yeleli kurt bulamadık. Onun yerine kontenjandan şey giriyor. Yeleli Çünkü kurt... mesela Ege Kayatlı'nın biliyorsunuz Anadolu sesinde girişi öyledir. Bunu bilenler bilir, bilmeyenler. Unutuldu zaten ya. Bu <Gülüyor> yüzden ben yayına gelmedim. <Gülüyor> Sevgili dinleyiciler Bu 15 senelik girdi ama yani nasıl girdi? 15 senelik tanışıklığımıza rağmen dün öğrendiğimiz, dün mü? Önceki, önceki gün mü? Önceki gün öğrendiğimiz bir e, gerçek suratımıza <gülüyor> Fahri ile benim suratıma tokat ikişer indi. tokat gibi indi. yani söyle değil sağlı mi? sollu yani. Sevinç için de açıklamıştım bunu <gülüyor> tam anlamında. Sevinçle ağzımdan kaçırdığım bir cümle oldu. Kendi araştırmaları da değil. <gülüyor> niye araştıralım ya bir şey <gülüyor> Öyle bir şey niye araştıralım Vallahi da Valla ben bundan sonra bu adam ne söylerse araştıracağım ya Yıllarca Anadolu Sesi mezunu Ben yani. yedek listesindeki diğer iki arkadaşımla da gurur duyuyorum <gülüyor> Hala da Facebook'tan görüşüyorum Yedekten girenler diye bir e, köşe yapmanı bekliyorum Ben de en kısa zamanda Nesli tükenen hayvanların Biraz faydalı olmasını göz önünde Hadi Acaba seni de mi öyle bir düşündüler bu ya? Bu bize daha da faydalı ya. olacak diye. Beni aldılar mesela. Sen bırak Mesut tükenen hayvanları da onu bir anlatır mısın? Anlatır mısın? Nasıl, Nasıl oldu hikaye? Oldu ben, neler yaşıyor? Girdin anladın sınav sonuçları açıklandı. Sağlar e, sınav kazan. sonuçta açıklandı. Yok canım öyle. O zamanlar şey vardı ama bizim zamanımızda. Yedek liste diye bir şey de yayınlanıyordu gazetede. Tabii. Değil mi? Bir baktım yedek listeye benim fotoğrafım. var. <gülüyor> her tarafta isim. Yedek yeni <gülüyor> asır gazetesi. O dönemin en etkili dönemi. <gülüyor> Yedek çocuk yakalandı diye benim böyle bahçe, su, haber bahçe sularken geldi diye fotoğrafımı koymuşlar öyle Ondan sonra bir sene, ne iki sene, sana, yedek... bir sene iki sene ben işe girdim. <gülüyor> Ondan sonra tam askere gitmeye hazırlanırken böyle böyle yedek diye bana haber geldi. Gidelim, gidelim görüşelim. <gülüyor> İşi gücü bıraktım. Gittim. Yedeklikten sıra geldi. Peki <gülüyor> kim girmemişti senin sen girmişsin onun yerine o adam mı buldun mu? Ali Organcoğlu. Bir şey soracağım peki yani şimdi bir eziklik hissettin mi şeydeyken okuduğun esnada çünkü seni şey diye parmaklarıyla etrafında Yedek baban kim diye döndüler Döndüler mi hiç öyle çünkü herkes asilden girerken sen yedekten girdin Ege asil değildin yani Yedek arkadaş vardı biz hep asillerin işlerini yapıyorduk kalemlerini açıyorduk falan böyle bir şşt Kaç sene sürdü o? Şey mi? Yani hazırlıkta mı yoksa nakiller geldi. İkinci seneden sonra nakiller geldi. O nakiller. De, <gülüyor> Devrecilik <çok> başladı. <gülüyor> çok ezler. Ben de nakilleri eseyim dedim. O zaman e, bu 8 hayvanı kura'dan çıkar 8 hayvanı da Her ben açayım. 8 hayvanı açıkla. Yeleli kurt burada ya, olmaz. Pis hayvan. Yeleli kurt. Mu? Yani şimdi zaten dünyada yeterince kurt var. Güzel bir mesela böyle. Ama bir baş... yeleli yok. Ama elicim. yelelisi yok. Yani, yani. onunla yeleli yeleli, yeleli yeleli yeleli. Onun çok güzel Brezilya türküsü vardır. Yeleli. Ya. Jaguar, Jaguar en mı? Pis hayvan, insana olur mu onun olmuyor? arabasını ya? bile yaptılar? Olur ya? ya? Nasıl? Arabasını bile yaptılar Ne kadar onu. güzel hayvan. Pembe maymun. Pembe maymun. Bak güzel. mesela onun arabasını yapmadılar. O sempatik. <gülüyor> çalı köpeği. Çalı köpeği çok güzel. Faydası olmuyor. Ondan sonra... Sokak köpeği olduğuna inanıyorsun da. Çalı köpeği olduğuna niye inanmıyorsun? Sokak köpeği... Çalı köpeğini görseniz... Aa bu çalı köpeği der misiniz? Çalı gitlerinde de? yetişen küçük köpeklerdir onlar. Çalı köpeği. Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Şarkısı var. <gülüyor> Kuati. Kuati. Pas... Onu yapsınlar. Onu bilemedim. Kuati ne? <gülüyor> Kıllı koala. Kılsız koala ya da. Bilmiyorum ki kuati ne onu bilmiyorum ya. Yeniyor mu Yeniyor. nedir yani vahşi ya vahşidir Bir, bir hayvanı tanımak için ilk zor olacak soru zaten. Yeniyor mu? Yeniyor mu <gülüyor> hayvan. Muhakkak Bakayım yine. toynağınıza bakabilir miyiz beyefendi <gülüyor> Ona göre karar vereceğiz. Kuati Güney Amerika'ya özgü rakunla karınca yiyen karışımı bir görüntüye sahip Bunlar bir hayvan. ama çok karma hayvan, hayvan bana. Bilmeyle alakası olmayan iki hayvanın görüntüsünü bilir. Anca onlara benziyorlarmış işte. Sevimli görüşlerine rağmen saldırganmışlar. Bahsettiğin hayvanların hiçbirinde sevimli bir şey yok. Gerçi rakun biraz sevimli. Rakun biraz sevimli. Rakunu da ben hep şeyden, Kaptan Svink'ten hatırlıyorum. Kafadaki rakunlardan. Evet doğru. <gülüyor> yani onun kafası da duruyor ya. Hep Kaptan Svink ve tayfası <gülüyor> bitirdi zaten o kuatileri. Pasaportlarınıza falan dikkat edin diye uyarılar varmış. Fotoğraf makinesi, pasaportu. Kuatilere yakın yerlerde. Kapıp <gülüyor> kaçıyorlarmış çünkü. Kapkaç çay şey lan. Tabii hepsi böyle değildir ama... Pardon ya... kuatiler... Pasaport mu kapıyorlar mı? Pasaport ve Benim pasaportu ağzı atar sonra. Aa esnürüm bundan almış diye atar. <gülüyor> Yakalı karınca yiyen. Mesela bir diğer hayvan. Yakalı karınca niye yiyen? Yani? Ne Yakalı. yiyen ya? Karınca yiyen. Hani Yakalı. karınca yiyen ona bir şey demin. Yakalısı. Yakalı karınca yiyen. Dik yaka böyle bo boyunsuz. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. İşte hayvan öyle. bundan aynısız. Bizim <gülüyor> bu boyun. Şeyimiz abi. Boyunsuz böyle. Güdük bir şey. Ondan sonra? Böyle <gülüyor> böyle konuşuyor. Ne <gülüyor> yapıyorsunuz ya. genç? <gülüyor> <gülüyor> sevgili dinleyiciler çok özür dileriz aklımızda biri ya. var da yakalı kırınca gücümüzün de aklına o adam geldi çok özür dileriz özür dileriz tevbe Tık, ee, bir diğer e, nesli tükenen hayvanlar arasında kullanılacak olanlardan biri deri, gri kariyaku kariyaku bu ne ya Karia ne? O da Karinçe Yuturdu. günleri vardı otuttu. <gülüyor> Ottu Karia günlerine hoş geldiniz. <gülüyor> Kapıda asılıydı görmedim ya. Hayır görmedim ya nerede asılıydı? Bir gün sürdü zaten. <gülüyor> bir gün sürdü. Ay nesli tükenmiş ya çocuklar diye kapandı. Onun hakkında internette bile bilgi bulamadım. Karia hakkında mı? Evet yani mesela demin Koati hakkında bulduk ama Karia neydi ya? Acaba dur bakayım bir. gri Karia Kuru. Normali var da. Normal ne var? Karia Kuru'nun elli gri yok neydi? <gülüyor> Gri kariela bunun tonları. Koryaku e, familyasındaymış. Aa güzel bu. Aa çok iyi. Mazama cinsindeki e, geyik türlerine verilen ortak admış bu. Toynak <gülüyor> veriniz. <gülüyor> tek veriniz <gülüyor> tek yok. Çifttir bu ya. Çift mi tek mi? Geyik, geyik türü olduğuna oktay göre. tek mi çift mi? Çift çift. Böyle çekiyormuş geliyormuş. <gülüyor> diye çekiyormuş. Tek mi çift mi? Boyut küçük. Boyut küçük ama i̇şlev, yaşan... işlev büyük. Antilopa benziyormuş biraz. Çok güzel. Çok güzel. Ya şu Vikipedi bilgi veren arkadaşlar lütfen toynağını da yazınız hayvanların. <gülüyor> Yazmıyor. He, he, ortalama kilosu boyu falan filan he, hepsi var. Toynaksız sayısı Toynaksız yok. Toynak sayısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyoruz yani. Ve bizon. Son bizon. Şey eee bizonu da Bizon bildiğimiz bizon. Bildiğimiz bizon evet. Bizon hala var mı dünyada? Yok. Buffalo var değil mi? Bizon niye olmasın bizon ya? Bizon da var. Buffalo da var. Ay, Bison Bison da Karnısını... En son kalmıştı onu da yediler. Ne? Bizon yok canım. Bizon nerede var bizon? Var ya. Olur mu ya? Amerika bizonu diye bir şey yok mu? Ab... Yoksa. Uyduruyorum bir... gibi geliyor ama var var. Avrupa'nın yeni bizonu Montafon ineği diye bir haber görmüştüm ben. Bir dakika. Eee Bizon var ya. Bizon da var. Amerika kıtasında bilinçsiz avlanma Sonra birçok türünün nesli tükenmiş. İşte. Birçok türünün ise tükenme tehlikesi sürmektedir. Ha yok. Soyu tüken Soyut tükenenler 3-6 çeşidi var bunun çeşitlediğim 6 türü var 4'ü roketlemiş ikisi var i̇kisi kalan var. bizona da bizon demezsin bizon. dana gibi bir şey bizon bizon bizon bonasus ikisi kalmış bizon bizon brezilya diye bir onun belgeselini seyretmiştim neyse <gülüyor> hadi kapatalım program bitti Programı ya kapatalım. sevgili izler, bizon derken koala derken bir programın daha sonuna geldik <gülüyor> hiç koala demedik ya bu, aa, ama. Netim, Konu netim. oraya geliyordu oktay. Evet Doğru koalaya gelmek üzereydi doğru söylüyorsunuz O zaman şöyle bir espri yapacağız sevgili dinleyiciler Yarın sabah tekrar buluşacağız Neşemizi bulacağız Hepinize güzel bir çahşama dileriz hoşça kalın bir mükemmel bir gün olacak